Bismillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim olan Allah'ın ismiyle Kitab-ı Şerike Ortaklık kitabı 1. Buğday ve benzerlerinde yol arkadaşlarının kendi kumanyalarında paralar dışındaki ticaret mesalarında ortaklık ölçülecek tartılacak şeylerin taksimi nasıl olacak bunların tahmin ve oranlama suretiyle taksimi caiz olur mu Müslümanlar sakınca görmedikleri zaman yahut sakınca görmedikleri için komanyalarında onun bazı parçalarını tesadüfi olarak şu ortağın bazı kısmının da bu ortağın yemesi suretiyle avuç avuç veya tutan tutam taksimi ve yine böyle altın ve gümüş ölçme ve tartma olmadan tahmin ve oranlama suretiyle taksimi bir de Kurmadan çift çift birleştirmek suretiyle yeme konularıyla ilgili hadisler babı. 1. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deniz sahibi tarafında bir askeri birlik, deniz sahibi tarafına bir askeri birlik gönderdi ve bunlar üzerine Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı kumandan tayin etti. Bu birlik 300 neferden ibaretti. Ben de bunların içindeydim. Biz yola çıktık. Nihayet yolun bir kısmında bulunduğumuz zaman azığımız tükendi. Bunun üzerine Ebu Ubeyde bu askeri birliğin mücahitlerine yanlarındaki azıkları getirmelerini emretti. Getirilen erzakı bir yere topladı ki toplanan erzak iki dağcık hurmadan ibaret idi. Ebu Ubeyde bu hurma ile her gün azar azar bize vererek geçindiriyordu. Nihayet bu da tükenmişti. Artık bizlerin payına her gün ancak birer hurma düşüyordu. Cabir bu vakayı anlatırken, Cabir'in ravisi Vehbik Mükeysan, ben Cabir'e günde bir hurma yetmez dedim. Cabir sen ne diyorsun? Bu hurma tükenince vallahi onun yokluğunun acısını da tattık. Dedi şöyle devam etti. Sonra deniz sahiline ulaştık. Bir de gördük ki deniz sahilinde küçük dağ gibi bir balık bulunuyor. İşte bu askeri birlik 18 gece bu balığın etinden yediler. Sonra Ebu Ubey de bu balığın kaburgalarından ikisinin dikilmesini emretti. Bu kaburga kemiği dikildi. Sonra bir devenin hazırlanmasını emretti ve bu hazırlandı. Sonra buna binen bir suvari bu kemiğin altından geçti fakat onlara dokunmadı. Seleme İbnül Akba'ın şöyle demiştir. Havaz'ın seferinde mücahitlerin azıkları azalıp hafifleşmiş ve fakir düşmüşlerdi. Bunun üzerine sahabeler develerini kesmek hususunda izin için peygambere geldiler. Peygamber de onlara izin verdi. Mütaciben bunlar bunları Ömer kavuştu. Onlar bu haberi ona söylediler. Ömer onlara develeriniz gittikten sonra bu uzun yolculukta hayat hayatınız kalmaz dedi. Sonra peygamberin yanına girdi ve yana sordu. Bunların develeri gittikten sonra bunların hiçbiri sağ kalmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah da öyleyse insanlar içinde nida et. Herkes yeri kalan azıklarını getirsinler buyurdu. İçinde konaklamak üzere meşin bir selgi yayıldı. İçine konulmak üzere meşin bir sergi, sergi yayıldı. Getirenler bu yayganın üzerine koydular. Sonunda da Resulullah ayağa kalktı dua etti ve sergi üzerindeki erzak için bereket temenni eyledi. Sonra sahabilere kaplarıyla gelmelerini emretti. Mücahitler avuç avuç aldılar. Nihayet hepsi kaplarını doldurup ayrıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şükran makamında Eşhüden la ilahe illallah ve enne Resulullah Allah'tan başka ilah olmadığına ve kendimin Allah'ın elçisi olduğuma şehadet ederim buyurdu. Rafi İbni Hadis'i Gadiyallahu Han şöyle demiştir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in beraberinde ikinci namazını kılardık. Mütakiben devemizi boğazlardık. Takribi on parçaya ayırdık. Gün batmazdan önce de pişmiş kebaplar yedik. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hakikaten Eş'ariler kazada azıplarını bitirdikten yahut da Medine'de ailelerin yiyeceği azaldığında hemen yanlarındaki erzakı bir tek bir içinde toplarlar. Sonra bir kap içinde ölçerek aralarında eşit olarak tahsüm ederler. Binaenaleyh eş aileler bendendir. Ben eş ailelerdenim. Bir. İki. Herhangi iki halitadan meydana gelmiş ortak bir sürü'nün zekat hususunda bu halita şirket sahipleri kendi aralarında adalet üzere birbirlerine müracaat ederler. Enes İbn Malik şöyle tarif etmiştir. Ebu Bekir Es Sıddık radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farz ve takdir buyurduğu zekat miktarına dair Enes şunu da yazmıştır. Herhangi iki halitadan meydana gelmiş Ortak bir sürü zekatın hususunda bu halita şirket sahipleri kendi aralarında adalet gereği birbirlerine müracaat ederler. Üçüncü bak, koyunların sayı ile bölünmesi bağlı. Abaye İbni Rısa'nın dedesi Rafi İbni Hadiç radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz Hüneyn dönüşünde tiham Olan Hüleyfe'de peygamberin beraberinde bulunduk. Sefer heyeti hakkında bir aç isabet etti. Hüleyin'de birçok deve ve koyun ele geçirmişlerdi. Rafi devamla şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğdunun arkalarında kalmıştı. Sahabeler acele edip ganimet develerinden, koyunlarından bazılarının boğazlamışlar ve tencerelere yerleştirmişlerdi. Peygamber gelince emretti. Tencereler devrildi. Peygamber ganimet malını taksim etti. O günün rayicine göre on koyunu bir deveye denk saydı. Bu sırada develerden biri kaçmıştı. Onu takip ettiler fakat bu kaçak deve takipçilerini aciz bıraktı. Ordu içinde takibe elverişli olan atta pek az bulunuyordu. Bu sırada mücahitlerden bir kimse okuyla bu hayvanı takip edip vurdu da bu sebeple Allah hayvanı durdurdu. Bundan sonra peygamber vahşi hayvanların katacakları, katakları, bu gibi evli hayvanların da muhakkak katıcıları vardır. Bunlardan biri size galebe ederse ona böyle muamele ediniz. Avlar gibi vurunuz buyurdu. Dedem dedi ki, biz yarın zaman olur ki muhakkak düşmanı umut eder yahut düşmandan endişe ederiz de kılıçlarımızı hayvan kesmekle körletmeyiz. Beraberimizde da bulunmaz. Bu halde kamışla hayvan boğazlayabilir miyiz? Dedi peygamber. Bol kan akıtan her şeyle boğazlanır. Üzerine Allah'ın ismini olursa o kesilen hayvanı yiyiniz. Yalnız dişleri Tırnak müstesnadır. Bunun sebebini size muhakkak söyleyeceğim. Dişe gelince o bir kemiktir. Kesme. Tırnağa gelince o da had kesme aletleridir buyurdu. Dört. Arkadaşlardan izin gelmedikçe ortaklar arasında hurma yerken iki hurmayı birleştirmek, birleştirmeyi terk etmek babı. Cebele i̇bn şöyle dedi. Ben İbni Ömer radiyallahu işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişinin arkadaşlarından izin istemedikçe orsaklar arasında toplu olarak hurma yerken iki hurmayı birleştirmesini ne yetti diyordu. Cebele şöyle demiştir. Bir ara Medine'de bulunuyorduk. O zaman bize kıtlık isabet etmişti. Abdullah İbni Zübeyir bizlere hurma veriyordu. Biz hurma yediğimiz sırada yanımızda Abdullah ibn Ömer yanımızdan geçerdi de bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikim kurmayı birleştirerek yemekten nehi buyurdu. Dedi meğer ki sizden biriniz mümin kardeşine öyle çift vermeyi vermeye izin vermiş olsun dedi. Sizden biriniz mümin kardeşine öyle çift yemeye izin vermiş olsun der idi. 5 ortaklar arasındaki ortak mal ve metaların adilce bir kıymetle kıymetlerini tayin eylemek babı. İbn-i Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim ortak kölesine kölesinden kendisine ait payını azatlarsa, ravi aynı manada olan işirken yahut da nasiben kelimelerinden hangisini söylediğini terdittir. Ile bildirerek azat edici kölenin adilane bir kıymette tayin olunan bedelinin tutarına malik bulunursa köle tamamen azat edilmiştir. Eğer azat edecek bu servete malik bulunmazsa köleden azat ettiğini ettiği kendine isabet eden hissesini azat etmiş olur. Hadis alan, hadis-i Nazî'den alan Kavi Eyüp köleden azat ettiği miktar azat olur sözü nafiden gelmiş. Bu sözü bir söz mü yahut da peygamberden gelen bir hadis içerisindeki bir söz mü bilmiyorum demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Her kim kölesinden bir hissesini azat ederse o kimseye kendi malından kalan kıymetini vererek köleyi tamamen körelikten kurtarması vacip olur. Şayet azalt edeceğinin malı yoksa kölenin adilane kıymeti takdir olunur. Sonra köle diğer ortağın payı kazanmak için meşakkatsız olarak çalıştırılır. Altıncı bak. Ortaklar arasındaki taksimde ve malda pay almada kura çekilir mi? Ben En-Numan ibn Beşir'den işittim. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın men ettiği sınırları üzerinde duran kimseyle o sınırların içine düşen kimselerin benzeri bir gemi halkının benzeri gibidir. Onlar gemi üzerinde kura attılar. Bazısına geminin üstü düştü, bazısına da altı, ambar kısmını isabet etti. Yeminin alt kısmında bulunan sudan almak istedikleri zaman yukarıdakilerin üzerine doğru üzerine uğruyorlardı. Bunlar kendi kendilerine bir nasibimiz olan ambaza bir delik açsak ezelanmamış ve üstümüzdekilere aza ver eza vermemiş oluruz dediler. Şimdi yüksek tabaka sahipleri bu aşağı seviyedeki insanları bu dilekleriyle baş başa bıraksalardı hepsi helak olurlardı. Fakat Onların cinayet işleyecek ellerini vardı hem kendileri kurtulur hem de mücizmleri toplan kurtarırlardı. Yedi. Yetimlere ve miras sahipleri ile ortaklık babı. Ve elayi şöyle dedi: Bana Yunus İkme Şihab'tan tahtı etti. Şöyle demiştir o: Bana Uratımız Zubeyr haber verdi. Kendisi Ayşe'ye Yüce Allah'ın şu e, ey yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinden eğer yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğimizden korkarsanız sizin için halal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikah edin. Nisa suresi 3. ayet kavminin tefsirini sordu. Ayşe'yle şöyle cevap verdi. Ey kız kardeşimin oğlu ayetteki yetimler ile Murat olunan şu yetim kızdır ki o velisinin velayet ve vasili altında bulunup mal hissesinde veliye ortak olur. Ve bu yetimin malı ve güzelliği velisinin hoşuna gider. Bu sebeple velisi ona mehlinde adalet etmeden ve başkasının vereceği kadar mehir vermeyerek onunla evlenmek ister. Bu ayette o çeşit velilerin kendi himayeleri altındaki yetim kızlarla haklarında adalet ve onların mehirlerini en yüksek miktarda yükseltmedikçe evlenmekten ne yolunup bunlardan başka kendilerine halal olan kadınlardan evlenmeleri emrolundu. Urbe dedi ki Ayşe şöyle devam etti. Bu ayet indikten sonra insanlar Resulullah'tan sorup fetva istediler. Bunun üzerine Allah şu ayeti indirdi. Senden kadınlar hakkında fetva isterler. De ki, onlara dair fetvayı Allah size veriyor. Kendileri için farz yazılmış olan mirası onlara vermediğiniz ve nikahlamalarını da beğenip istemediğiniz yetim kızlar ve henüz erkin olmayan küçük çocuklar hakkında bir de yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanın suçusunda işte kitapta okunup duran ayetler Hayırdan daha ne yaparsınız? Şüphesiz Allah onu hakkıyla bilincidir. Nisa suresi 127. ayet. Allah'ın bu ayette kitapta size karşı okunup duruyor diye zikrettiği, içinde yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız sizin için halal olan diğer kadınlardan nikah ediniz buyurduğu ayet, baş taraftaki birinci ayettir. Ayşe dedi ki, diğer ayetteki Allah'ın nikahlarını beğenip istemediğiniz yetim kızlar kavli de herhangi birinin hünayesinde bulunan yetim kızlara mal ve güzellik az olduğu zaman rağbet göstermemesidir. Bu mal ve güzelliği fakir olan öksüz kızlara rağbet etmediklerinden dolayı mallara güzelliğine rağbet ettiği yetim kızları adalete ziyaret etmedikleri, etmedikleri nikah etmekten Yetim yolundular, veliler nehyolundular. Velileri nehyolundular. Sekiz. Arazilerde ev er veyahut bostanlar gibi diğer şeylerde ortaklık var mı? Cari İbni Abdullah radıyallahu anh söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şufayı ancak taksim olunmamış bir malda cari kıldı. Sınırlar konulduğu ve yollar tayin edildiği zaman şufa yoktur. 9. bab Ortaklar evleri yahut diğer şeyleri bölüştükleri zaman artık onlar için dönmede şufa şufada yoktur. Cabir İbni Abdullah radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taksim olunmayan her malda şufa ile hikmetti. Sınırlar konuldu ve yollar belli edildiği zaman şufa yoktur. 10. bab Altında, gümüşte ve kendisine sarraflık yapılabilecek paralarda ortak olmak bağlı. Selman ibn Abi Müslim haber ver şöyle dedi: Ben, Abul Minhal'e evden eve yapılan peşin sarraflıktan sordum. Abul Minhal şöyle dedi: Ben ve benim ortağım evden eve peşin veresiye bir şey satın aldım. Akabinde El Bera ibn Azib geldi. Biz hemen ona bunun hükmünü sorduk. O da şöyle dedi. Ben ve benim ortağımız Zeyd İbni Erkam da bunu yaptık. Bunu Peygamber'e sorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erden ele peşin olan şeyi alınız. Velesiye olanı ise terk ediniz buyurdu. On bir. ile ve müşriklerle ikincilik hususunda ortaklık aktı yapmak bağlı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber arazisinin çıkacağı mahsulun yarısı Yahudilere olmak üzere Hayber arazisi işlemeleri ve ekmeleri için Yahudilere verdi. 12. Bak Koyunları taksim etme ve bunda adalet etmek babı. Ukbe İbni Amr radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe İbni Amr'a sahabeler arasında vekaleten taksim etmek üzere bir takım kurbanlık koyunlar vermiş. Ukbe de bunları taksim edip bir yaşında bir keçi oğlağı geri kalmıştı. Ukbe bunu Resulullah'a söylediğinde Resulullah onu sen kurban et buyurmuştu. 13. Buradayda yiyecek maddelerinde ve mülk edinilecek diğer şeylerde ortaklık bağlıdır. Ve zikrolunuyor ki bir adam bir şeyi pazarlık ediyordu. Diğer biri ona göz işareti yaptı. O da onu satın aldı. Ömer o göz işareti yapanın pazarlık yapanla bir ortaklığı olduğunu gördü. Abdullah İbni Hişam radıyallahu haber verdi. Abdullah İbni Hişam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yetişmiş ve annesi sahabiyelerden Zeynep binti Hümeyt kendisini Mekke fethinde Resulullah'a götürmüştü. Annesi ya Resulullah oğlumla İslam beyatı yap dedi. Resulullah o küçüktür buyurdu ve başını sıvazlayarak Abdullah'a bereketle dua etti. Yine yukarıdaki İsmet ile torunu Zuhre İbni Mabet'ten dedesi Abdullah İbni Hişam onu çarşıya çıkar dedi de çarşıda evzak alırdı. Bu sırada bazen İbn Ömer, İbni Zubey ile kavuşurlardı. Bunlar derhal Abdullah İbni Hişam'a biz bizi de bu mala ortak et. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin için bereketle dua etti derlerdi. Abdullah da bunları ortak ederdi. Bazı zamanlar olurdu ki tam tamam bir deveyfi kar isabet ederdi ki o karı eve gönderirdi. On dört kölede ortaklık babı. İbn Ömer radıyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her, her kim bir köledeki kendine ait olan payı azat ederse, şayet onun kölenin bedeli kadar malı varsa, kölenin tamamını hürriyete kavuşturması onun üzerine vacip olur. Adil bir kıymetle bedeli tayin olunur ortaklarına kendi hisseleri verilir ve azat edilenin yolu boşaltılır buyurmuştur. Ebu Hureyre ve anh'la peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir köledeki payını azat eder ve malı da varsa kölenin tamamını hürriyete kavuşturur. Şayet azat edicinin malı yoksa köle diğer ortağının payını kazanması için üzerine ağır gelmeyecek surette çalıştırılır. 15. haneme armağan edilen kurbanlık, ili hayvanda ve develerde ortak olmak ve bir kimse kurbanlığı haneme gönderdikten sonra kendi kurbanlığında diğer bir kimseyi ortak ettiğinde bu caiz olur mu, olmaz mı babı? Bize Abdülmelik İbn-i Ata İbn-i o da Cabir'den yine İbn-i Cüreyf Tavuz İbn-i Keysan'dan o da i̇bn Abbas'tan olmak üzere haber verdi. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dördüncü gecesi sabahında hak niyetiyle telbiye ediciler olarak Mekke'ye geldi. İran vaktinde kendine kendilerine umreden hiçbir şey karışmamıştı. Biz Mekke'ye gelince Peygamber bizlere emretti. Biz de niyet ederek istediğimiz bu hac feilini umreye çevirdik ve temettü hac yapıcılardan olduk. Peygamber kadınlarımıza helal olmamızı emretti. Akabinde bu hacın umreye çevrilmesi konusunda insanların dedikodusu yayıldı. Atadan gelen, gelen senetle dedi ki: "Cabir artık birbirimiz her birimiz hac ile ihram etmiş ve cımayı yeni bırakmış olduğu için Erkeklik aletini meni damlatarak mı minaya yürüyecek dedi ve Cabir bu fiili için gördüğü için eliyle erkeklik aletine onun meni damlatmasına işaret etti. Cabir'in bu söz ve fiilleriyle o işten men eder olduğu haberi peygambere ulaşınca peygamber hitap edici olarak ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Bir takım grupların şöyle şöyle demekle oldukları haberi bana ulaştı. Allah'a yemin ediyorum ki elbette ben Allah'a onlardan daha itaatli ve daha takvarlıyım. Eğer Hace oy, oylarında Umre'nin cevazını bu işin sonunda yani şimdiki bildiğim gibi işin başında yani ihrama girerken de binmiş olsaydım kurbanlık sevk etmezdim ve Yanımda kurbanlık olmasaydı, şimdi ben de sizler gibi muhakkak ihramdan çıkardım. Sarakat İbni Malik İbni Cüşüm hemen ayağa kalktılar. da, Ya Resulallah, bu haç aylarında umre yapmak yalnız bize mi mahsus Ya ebedi midir, dedi Resulallah. Yalnız bize mahsus değildir, fakat hüküm umumidir, kıyamete kadar daimdir, buyurdu. Cadiz dedi ki, Ali ibn Ebi Talip Yemen'den geldi. O ikisinden biri yani Cabir Ali Resulullah'ın ihramlandığı gibi Lebbeyk diyordu. Diğer ravide İbni Abbas ise Ali Resulullah'ın hacı ile Lebbeyk diyordu. Akabinde peygamber Ali'ye ihramında sabit olmasını emretti ve onu kurbanda ortak yaptı. 16. Taksim'de 10 koyunlu bir deveye denk sayan kimse bağlı. Abayet İbn-i Rifa dedesi i̇bn Hadis'ten o şöyle demişti. Biz Hüneyn dönüşünde tiham eden sayılan Zul Huleyfe'de, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulunduk. Birçok koyun deve ele geçirilmişti. Acıdıkları için topluluk o hayvanların bağısını kesip etlerini tencerelerde kaynattılar. Resulullah da geldi ve tencerelerin devrilmesini emretti. Ve tencereler devrildi. Sonra Rasulullah ganimet mallarını taksim ederken 10 koyunu bir deveye muadil saydı. Sonra ganimet develerinden biri kaçtı. Toplulukta pek az at vardı. Bu sırada mücahitlerden bir kimse onu ok atıp vurdu. Böylece Allah hayvanı durdurdu. Bunun üzerine Resulullah Şüphesiz ki ma vahşi hayvanların katıcıları gibi bu hayvanların da katıcıları vardır. Bunlardan biri size galebe ederse onu böyle muamele ile durdururuz buyurdu. Akabe Abaye dedi ki dedem şöyle dedi. Ya Allah bizler yarın düşmanı ümit ediyoruz yahut yarın düşmanla kavuşacağımızdan endişe ediyoruz. Beraberimizde bıçaklar da yoktur. Bu takdirde kamışla hayvan boğazlayabilir miyiz? Dedi Resulullah. Bol kan akıtan her şeyle boğazlamaya acele et. Üzerine Allah'ın ismi olunduysa o artık o hayvanın esmi mi yalnız diş ile tırnak kesme aleti değildir. Bunun sebebini size söyleyeceğim. Dişe gelince o bir kemiktir. Kesmez. Tırnağa gelince o da Habeşlilerin kesme aletidir buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle kitabın rehim, rehim tutma kitabı. Bir, Hazardaki rehim hakkında var. Ve Yüce Allah'ın şu kavli, eğer bir sefer üzerindeyseniz, bir yazıcı da bulamadınızsa o zaman teminat dayanağı alınmış rehinlerdir. El-Bakara Suresi 283. Ayet Enes i̇bn Malik radiyallahu anh şöyle demiştir. Yetim olsun peygamber, yemin olsun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi zırhını arpa almak karşılığında rehin bırakmıştır. Ben de bir defa peygambere bir arpa ekmeği ve bir miktar bayat yağ götürdüm. Muhakkak peygamberi şöyle derken işitmişimdir. Muhammed'in ev halkı için bir saat ölçeği, hümbattan başka bir şey sabahlamamış ve akşamlamamıştır. Ve hakikaten Muhammed'in ailesi halkı dokuz evdir. İki zırhını rehin eden kimse babı. Bizi El-Ameş taktik edip şöyle dedi. Biz İbrahim enne hainin yanında Celest'teki zehni ve kefili müzakere ettik. İbrahim şöyle dedi. Bize El Esvet Ayşe'den tahdis etti ki o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi'den bir metre kadar vadeli buğday satın aldı ve zırhını ona rehim yaptı. Üç. Silahın zehirlendirilmesi babı. Amr İbni Dinar şöyle dedi. Ben Cabir İbni Abdullah'dan işittim. O şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kâb İbni Eşref'i öldürmek için kim hazırdır? Çünkü Allah'a ve Resulüne eza etmiştir buyurdu. Muhammed İbni Meslebe ben hazırım dedi. Akabinde Muhammed İbni mesleme Kâb'a vardı ve biz senin bize vesk yahut da vesk ödünç kurma vermeni istedik, dedi. Kehap onlara, kadınlarınızı bana rehin edin, dedi. Muhammed ve arkadaşları, sen bugün Arap'ın en güzel erkeği iken biz sana kadınlarımızı nasıl rehin edebiliriz, dediler. Kehap, öyleyse bana oğullarınızı rehin verin, dedi. Onlar, oğullarımızı nasıl rehin ederiz? Bunların biri hakkında biri iki deve yükü kurmaya rehin olundu diye söylenir ki bu bize ebedi bir ardır. Lakin biz sana silahlarımızı, zırhımızı rehin edelim dediler. Suriyen İbni Uye'yle silahını kastediyor demiştir. Kâb kabul ederek kendisine gelmesi için İbni meslemeye vade yani zaman tayin etti sonunda onlar i̇bnül i Eşref'i öldürdüler ve peygambere gelip haber verdiler dördüncü bab zeyim edilen hayvan binilir ve sağlır ve Mughre i̇bn Miksam İbrahim enne hayiden binek hayvana bulunduğunda yeni verildiği kadar binilir sütü hayvan da yeni verildiği kadar sağlır Rehin de buluntu gibidir sözünü nakletmiştir. Ebu Hurayra radıyallahu ahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rehin nafakası lokabinde binivs sağım hayvanı da rehin olduğu zaman nafakası muhabinde sütü içilir buyurdu. Ebu Hurayra radıyallahu ahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Binek hayvanı rehin olduğu zaman yemin yemi verilmekle binilir. Sağım hayvanı rehin olduğu zaman onun sütü ve yemi verilerek içilir. Hülasa rehin edilen hayvanın nafakası ona binen sütünü içen kimse üzerine vaaz Beşinci bab Yahudilerin ve diğerlerinin yanında rehin etme babı Ayşe radıyallahu Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudiden suhubat satın aldı. Ve kendi zırhını o yahdiye rehin etti demiştir. Altıncı bab, rehin veren, rehin alan ve bunun benzeri kimseler ihtilaf ettikleri zaman ve yine de davacıya, yemin ise davarlara ait olur. Ve yine davacıya, yemin ise davalıya ait olur. İbn-i Muleke şöyle demiştir. Ben i̇bn Abbas'a bir mektup yazıp sordum. O da bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemin etmek davalıya aittir diye hükmetti cevabını yazdı. Ebu Vail şöyle dedi. Abdullah i̇bn Mesud radıyallahu anh bir mecliste her kim bir malı hak etmek için kendisi yalancı olarak yalan bir yemin üzerine aldı Allah kendisine öfkeli olduğu halde Allah'a kavuşur. Allah bunun tasdikini de indirmiştir dedi ve sonra şu ayeti okudu. Hakikat Allah'a olan ahitlerine, yeminlerine bedeni az bir pahaya satın alanlar için, işte onlar, onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temize çıkartmaz onlar için pek acıklı bir azap vardır. Adı İmran suresi 77. ayet. Sonra Eşas İbni Kaysan bulunduğu yerden çıkıp bizim yanımıza geldi. Geldi de Ebu Abdurrahman size ne tahsis etti, ne tahsis ediyor dedi. Ravi dedi ki, biz onunla konuştuk. Ravi dedi ki Eşas İbni Abdurrahman doğru, doğru söyledi. Yemin olsun ki bu ayet benim hakkımda indirildi. Benimle bir adam arasında bir kuyu hakkında çelişme vardı. Resulullah'la muhakeme olduk. Rasulullah şahidin yahut da onun yemini buyurdu. Ben de o takdirde bu zat doğru eğri aldırmayarak yemin eder dedim. Bunun üzerine Resulullah her kim yemininde facil, yalancı olduğu halde yemini ile bir mala hak etmek için yalan bir yeminle yemin ederse Allah kendisine öfke edici halde Allah'a kendisine öfke edici halde kavuşur buyurdu. Allah bunun tasdikini de indirdi. Sonra Resulullah Ali İmran 77. ayetini sonuna kadar okudu. Hakikat Allah'a olan ahitlerinde ve yeminlerinde bedel azdır bahaya satın alanlar işte onlar onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temizle çıkarmaz. Onlar için pek azaklı bir azap vardır. Alimler suresi 77. ayet.